''Beni sever misin ya Ali?'' demiş, ''severim ya Rasulullah ya Allah'ı, Allah'ı da severim.'' demiş, ''Ya aileni, onu da severim.'' demiş, ya ''Anneni, babanı, onu da severim.'' demiş, ''Peki, çocuklarını, onu da severim.'' ''Peki, bu, bir kalbe bu kadar muhabbet nasıl sığdırılır? Haydar kerar bu sözün sorunun düşüncesine dalarak eve gitmiş, Cenab-ı Fatıma e sormuş.'' demiş, ''Ya Ali, ne, ne düşünüyorsun?'' demiş, Babam böyle bir soru, bana bir soru sordu, cevap veremedim. Nedir sorduğu soru? Allah'ı sever misin? Severim dedim. Peygamberi sever misin? Severim dedim. Ananı babanı severim dedim. Efendim çocuklarını severim, ayrını severim, sorduğunu severim. Bir kat bu kadar muhabbeti nasıl diye sordum, cevap sordu. sorduğumca cevap veremedim. Aa onun kayıplı şeyi var demiş, cevabı. Dedi ki buraya Allah'a imanımda, Peygamberi haktan dolayı severim. Ana babama şefkat ve hürmetimden severim." Çocuklarımı şefkatinden severim, ailemi şefkatinden severim. Giderek yok İmam Ali gelmiş, Efendimiz'e anlatmış bunu böyle bir şekilde. Şöyle medeba Fatıma'dan öğrendiğini. Şöyle bakmış, bu demiş, nüvvet ağacının meyvasının malı.